66. konu. Saadın savaştan önce arkadaşlarından bir grubu kendisini dine davet etmek üzere Kisra'ya göndermesi. Rüstem Kadisiye'ye 120.000 askerle geldi. Arkasında da 80.000 kişilik bir yedek kuvvet vardı. Ayrıca orduda 33 tane de fil bulunuyordu. Bunların arasında eski Kisralardan Sabura ait bir fil de vardı ki bu diğerlerine oranla daha iri ve daha cesaretliydi. Diğer bütün filler onu takip ederlerdi. Farslılar Müslümanlara şöyle dediler, siz bize karşı koyamazsınız, ne kuvvetiniz ve ne de silahınız buna yeter, bu memlekete niçin geldiniz, geri dönünüz, İslam askerleri geri dönmeyeceklerini söylediler. Farslılar Müslüman askerlerin ellerindeki oklara bakarak gülüyorlar ve onları iplik eğirme aletine benzeterek dük, dük diye alay ediyorlardı. Müslümanların geri dönmeyeceklerini anlayan İranlılar şöyle seslendiler. İçinizden bize buralara kadar niçin geldiğinizi açıklayacak bir akıllınızı gönderiniz. Bu göreve Mu'ir bin Şub talip oldu. O doğruca Rüstem'in yanına gitti. Tahtında oturmakta olan Rüstem'in yanına oturdu. Bunu gören İranlılar mırıldanmaya, bağırıp çağırmaya başladılar. Bunun üzerine Mu'ir bu tahtın üzerine oturmak ne beni yüceltir, ne de kumandanınızı alçaltır, dedi. Rüstem de Mu'ir doğru söylüyor, dedi ve, sizi buralara kadar getiren şey nedir, diye sordu. Mu'ir buna şu cevabı verdi. Biz şer ve sapıklık içinde yüzen bir millettik. Allah bize bir peygamber gönderdi ve onun vasıtasıyla bizi hidayete erdirdi. Yine onun vasıtasıyla bizlere bol rızık verdi. Bu verilen rızıklar arasında bir tanesi vardır ki o sizin memleketinizde yetişmektedir. Biz bunun tadına vardık ve aile efradımıza da bundan yedirdik. Bunun üzerine ailelerimiz bizlere şöyle dediler, biz artık onsuz duramayız, bizi bunların yetiştiği topraklara götürünüz ki bol bol yiyebilelim, rüstem bunda ısrar edecek olursanız sizi öldürürüz, dedi, muhir de bizi öldürseniz bile biz cennete gideriz, fakat biz sizi öldürecek olursak siz ateşe gidersiniz, geride kalanlarınız da bize haraç verir, dedi, Mugire'nin bu sözleri üzerine Fars askerleri mırıldanmaya, bağırışmaya başladılar ve bizimle sizin aranızda barış yapılmayacaktır, dediler. Mu'ir de onlara siz mi nehri geçerek bizim tarafımıza gelmek istersiniz yoksa biz mi size gelelim, dedi. Rüstem de biz size gelelim, dedi. Müslümanlar, onlar nehri geçinceye kadar beklediler, sonra da hücum ederek onları perişan ettiler.